Gel uçağa bakayım. Gel bakayım. Sen ne zaman evlendin <gülüyor> tabulayı araya koymayı? Hemşif gördün mü? Neler görmeni? Gördün. Mü? Aşağıya akıllıklar seni bekleyin. Gel buraya gel nereye gidiyorsun? <gülüyor> Uçağım sen de elli gramı fazla Ciddi söylüyorum. seni tahtalar kırık fakat aklın elli gram fazladır. Ulan manyak mısın? Fındıklukta Leyla'nın neyişi var? Ne var? Leyla'yı görmedim mi? Görmedim. <gülüyor> Şurayı içine bak. Memiş Efendi'yi gördün mü? Öyle tıkırılmaz mı öyle tıkırılmaz mı? Yiyeceksin ki yarabbi uçur <şuşum> yağmur yağdı. <gülüyor> Müteahhit'i gördün mü, tükünmeyecek o. <gülüyor> Aferin gel dur şimdi. Oy Memiş Efendi, oy! Allah. Bu mahallenin her şeyi benden sorulur. Çünkü bu mahallenin en akıllı su benim. Allah Allah. Memiş Efendi de öyle demişti. Evet. O benden sonra geleyim. Öyle mi? Haa. Tanışalım kimsiniz? Tanışalım da niye tanışalım? Bu mahalleyi saçmayayım diyorum. Komşulara tanırım, öyle değil. Nasıl yani? Babamı tanıyımışsın, anamı tanıyımışsın, abicemi tanıyımışsın, teyzemi tanıyımışsın, halamı tanıyımışsın, dayımı tanıyımışsın, dayını tanıyımışsın. Hayır hocam, tanıyımışsın, dayını şakayla torunaldık. Anneyi hiç taniye tanışalım seninle. Ya onlarla niye tanışmaya çıktık o? Hiç at topuzerleydin de seninle? Hiç futbol oynamaya girdik bu. Hiç futbol oynamaya girdik seninle. Hiç hava yedik bu seninle. Hiç bak, o yerin mi niye Ya sadece adını sordum, hepsi o kadar. Ne baştan söylesene, hemşerim, adım Recep. Ha, Recep. Hı. Evet. Baya akıllı birisin yani. Dedim ya bu mahallenin en akıllısı Ömer. Peki bu mahallemize bir tabela kınmış mı? Müşeriflerle konuştuk. Bu konuda ne diyorsun? İyi değil. Öyle mi? Alacık binürü, yapacık inşaatına takalım bakmıyorum. Öyle mi? Hı. Evet. Ama. Peleştiriyorlar. E mesela o saatte peluş ve menoru. Öyle mi? Ne ah, peleş? Pardon. Oraya yerleştir. <gülüyor> tamam da bir problem var orada. Nasıl bir problem? Yani sabahın dördünde. Bak aynı şeyi şey düşünürüm. Ben de onu düşünüyorum. Ne? Saat dörtte nasıl kalkacağım diye? Kaçta kalkıyorsun sen? Genel olarak 11.30-12. Öyle mi? Tak geç geliyorum. O saatte kalkmıyor musun sen? Ya işte takadan geliyoruz, kahveye gidiyoruz, fayans fayansı, fayansı döşekleyinceye kadar o saat hiç işte geç yatırınca geç kalkıyoruz. Haa, yani peki sen şimdi o saat dört namaz vakti, Uy. o saatte uyuyor musun? Uy. He hee, da uyuyorum, evet. namazı kazaya bırakıyorum. Anlamadım, yani sen şimdi namaz kılmıyor musun? Bir dakika, hanımşerim. Sen şimdi pa otobülle bari ederek peynamaz mıyız? Yok kız soğula yani. Otobüle biner miydin? Açık açık peynamaz dedim ba. Açık açık peynamaz dedim ba, iyi maliyordu. Ben çok koşuyorum, koşuyorum. Mahalleye taşınmadan bizi yargılamaya başladu. Bir dakika, biz de namaz kılıyoruz. Allah'ım bak biz demiştim Allah. Biz de cumadan cumaya, cumadan cumaya namaz kılıyoruz. Her beş katı namaz. Yani Cuma'dan Cuma'ya. Hemşerun, senin püllerle anlaşmak mı var beni temeldirmek için? 6 aydan bir gelir gibi ne oldu hiç böyle Cuma'dan Cuma diye. Diyorum ki sana Cuma'dan Cuma'ya, Cuma'dan Cuma'ya. Öyle mi? Öyle tabii, doğru. Peki bu Cuma neredeydi? Aha! Mahallenin camisindeydi İmam Efendi'nin hemen arka Haa Allah Allah, ben de bu hafta sizin mahallenin camisindeydim, imamın hemen arkasında. Ne işin var idi? Başka cami mi yok? Ben birazcık daha arkacığındayım. Dördüncü, beşinci safta mı? <gülüyor> oralarda ağabeyler duyuyor, amiceler oturuyor oralarda, ben birazcık daha dedim. Dokuzuncu, onuncu saat. Oooo! Ulan derecedin, neredesin? Kendi de buraya. Uşak'ım, sahi zamanın bir kere bir ilahi sorarsın. Söksene araya, laf karıştır, laf bitti. Iıı, ben azla arka çığındaydım. Ya sizin mahallenin camisi o kadar da büyük evet. bir camidi. Arkada bir şadırvanın yanı kaldı. Korkmayın, Korkma, yok. Şadırvanın oradaydım diyeciyordum. <Gülüyor> ben şadırvanın oradaydım. Öyle mi? Peki, Bunları var acuğunda, haklı orayı da gördüm de de görüyüm sağa. Sen Tekrar değilse dur. İkinci ezek okulürken, hemen oraya oturdu mu? Şşşşt! Bir türdüm at. Ne oluyor? Şşşt! Namaz! Allah Allah! Ne kadar uzun oldu öyle. He, o iki rekatlı. Bir de kısacığı var onu. Tek rekat. Allah Allah! <gülüyor> o nasıl oluyor? Şş. <gülüyor> yani diyor bitiyor öyle mi? Alında körüldü. Bir iki rekata yetişemiyorum bazen. <gülüyor> i̇ki rekata yetişiyoruz. Bir rekat karda oluyorum <gülüyor> Peki tamam Recep. Cumaları öyle şekilde kıldın da peki vakit namazları ne oluyor? İyi. Tanırsın tanırsın. tanırsın, çok meşhur birisidir, tanırsın. ya. yahu! Yahu ya, tanırsın. K kimmiş? Asrari arasını. Allah! Gelişi <gülüyor> var kolonun bize bu ofiste. <gülüyor> Beni bulamaz o. Bulur bulur. Sekretörümü bulur. Bulur onu da bulur, kimi ben... isterse bulur. Halanlar onu karşılarlar, dur bakalım nereye gidiyorsun derler. <gülüyor> <gülüyor> onu kimse durduramaz. babam ne istediğini anında bulur. Ya hemşerim Mürcan bir şey diyecektim. De bakalım. Ta bizim mahalleye taşımadan acı aile getirdik koydunuz oraya. Kocaman taşısas yırtıp amede bomba koydunuz orada ha. Koyun yaraplama atla. Benzin. Mürcan oğlum. Nereye götüreceğiyorsun? Belediyeye getirdik koydu buraya, karşıt koydu buraya. Oy! Oğlum ya böyle bir de bir de bir karşıma niye çıkıyorsun? Bumya yakınıbinde fırlamış mumya gibi böyle. <gülüyor> Düdükle İyiyim bu bir tane bu derim. bak, doğurcuğum, peşi o kalaz, kanada kava Sıraya geçin, kürün etmeyin. Daha bak, hemşerim. Sen akıllı adamla benziyesin. Sen değil ha buna değilim, atla oradan, şansan. Sırayı bulmasın ha. Seni görürüm. Tamam, <gülüyor> ben oradayım. İyi akşamlar. Hayır Recep? Şşşşt! Ya ya. Bir dakika. dakika, dakika. Ne yapıyorsunuz burada? Bir, buraya, buraya, buraya, bir Sen burada Bakayım Sen burada Bakayım, bakayım. bakayım. Ne bu perişan grupla saat 2'de toplandım mı? Siz ne arıyorsunuz burada? Gece nöbetliyorsun He. Perişan grupla. Toplandım. Tamam. Tabii. Biz de nöbetçi sasağdım ya. Yuttum. Kloşak getirdik, bize toplantıra ne işi var ya, açık açık bir bak, ilk girdim diye. Al şunu ya yanından, al şunu ya. Ya sana bakma ya. Oldu. Açıldı mı firma? Açıldı Açıldım. Bu ne Açıldım kadar da bunu topladı, mahallerin ne S kadar da olmaz, aldım yanına getirdim. Sağ bir şey diyeceğim. Ne etmiyor, söyleyeceksin? Siyahın şakallı adamını gördün mü? Yok ben görmedim onu. Öyle gelene söyleyeyim, ne baskılıyım şey üstü diye. Neler gördün mü?